Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Duru ve Doğanil Özdemir'e teşekkür ederiz. Sudan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak ...hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Herkese merhaba, ben Akgün İlhan... Açık Radyo'nun 47. yayın dönemine dün girdik. 23 senedir kesintisiz bir biçimde üreten ve kolektif birikimimizi ekleyen tüm ekibimize şahane bir dönem diliyorum. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'muzda yepyeni bir programla sudan gelen ile sizinle birlikte olacağız. Sudan gelen tüm seslere, renklere ve titreşimlere yer, ver yer vermeye çalışacağımız bir program olacak bu. Sudan gelen de su gibi akan, aktıkça... Her şeyden kendine bir parça katan, büyüyen ve geçtiği yerleri besleyen konuklarım olacak. Bu konuklardan ilki de Buket Atlı. Çok mutluyum. Bir zamanlar ben de senin programına konuk olmuşum Buket. Evet. Şimdi iadeyi ziyaret oldu. Hoş geldin Buket'ciğim. Hoş bulduk. Ben de böyle hem 1 Mayıs'ta hem de bu güzel programın ilk konuğu olmaktan nasıl mutluyum anlatamam. Çok güzel, çok sevindim. Şimdi e, Buket seninle bugün permakültürden, su yönetiminden bahsedeceğiz. Bir de senin yapmış olduğun ve devam ettirdiğin bir takım çok güzel çalışmalar var. Onlardan konuşmak istiyorum ama her şeyden önce bu permakültür ve e, ekoloji sevdası diyelim. Yani bu <gülüyor> e, nasıl başladı? Çünkü çok iyi biliyorum ki sen aslında ekonomi okumuş bir insansın. Evet. Lisanslı ekonomiydi değil mi? <gülüyor> Doğru evet lisanslı otiktisat. Lisans. Yani iktisatta da okurken aslında ben başka bir şeyler aradığımı farkındaydım. Böyle bölümde herkes suyunun yarısını içip de kalanını bıraktığında ben arkadan <gülüyor> onları toplayıp çiçeklere falan döküyordum. Bana bu kez şey su <gülüyor> çiçek sulamaya gitti gelir falan diyorlardı böyle arkamda. Ama ne istediğimi ne aradığımı bilemedim bir süre. O yüzden asıl yolculuk benim için iktisat okumak öyle bir şey. Ne istediğimi arama <gülüyor> yolculuğuydu. Sonra masterda sosyal bilimlerle ilgili bir master yaptım. Almanya'da ve Türkiye'de ortak. O arada tamam. yenilebilir enerji politikalarını keşfettim. Biraz daha e, onlara bir bakış attıktan sonra yavaş yavaş fark ettim ki ben annem babam da ziraat mühendisi. Onların aslında böyle kandan gelen, çeken bir toprağa <gülüyor> doğru bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi bilemiyorum. Evet. derken kendimi bir gün e, Greenpeace'e böyle istek mailleri olur ya kutucuklar hmm. olur hmm. işte talep görüş falan orada sizinle beraber çalışmak istiyorum hmm. Ankara'dayım İstanbul'a taşınmak istiyorum ama bankacı olmak istemiyorum diye Tamamen, yazarken buldum hayatını <gülüyor> değiştirmeye yönelik diye bir hamle yapmışsın <gülüyor> Aynı, yani. Evet ve onlar da sağ olsunlar bir pozisyon açılırsa haber vereceğiz dediler ve böylece ben e, kömürlü termik santrallere karşı mücadele eden çok güzel bir ekibin parçası olarak araştırmaları koordine etmeye başladım ve İstanbul'a geldim Tabii bu yolculuk bir yandan hem aktivizmi içeren hem şiddetsizliği içeren hem de yani ekolojik ayak izi nedir, ne yapabiliriz, ne yapmalıyız da böyle çok öğrenmeye aç olduğum bir süreci getirdi. Buğday Derneği'nin Eko Kadın eğitimlerine katıldığım zehirsiz temizliği biraz öğrendim. Bahçemizde böyle Greenpeace'in ufak bir balkonu vardı orada bir şeyler ekmeye başladık. Ee, ve böyle böyle zenginleştim. Sonra oradan ekolojik okur-yazarlık eğitimini koordine etmeye başladım Toplum Gönülleri Vakfında. O da böyle aktivizmin üstüne daha o toprağa yaklaşma kısmını tamamlayan çok güzel bir yer oldu. Olimpiyesteken de suyla ilgili kömürü termik santrallerin suyla ilgili etkileriyle ilgili bir rapor çıkarıp seninle karşılaştık mesela evet. değil mi? Bizim konuşmamız oradan. Evet, evet, aynen öyle. Hı -hı. Ve böyle böyle yol ilerleyerek en sonunda şeye geldi. Permakültüre kadar geldi. Çünkü Hı -hı. ben işte arazim yok, bu işleri bulaş falan diye kaçıyordum. <gülüyor> Baktım ki arazimin olmasına gerek diyeyim. yokmuş. <gülüyor> ben bir şey diyeyim benim ne işime demedin yani. Evet, çünkü orada şu dönüşümü yaşadım. Eee doğadan İnan, güven ekenin de dediği gibi aslında şey şehir veya kırsal yok. Doğa her yerde. Evet. E, dolayısıyla şehirde de yaşıyorsanız, kırsalda da yaşıyorsanız sizin belli bir düşünme şekline oturtmanız lazım. Bakarsanız burada İstanbul'da da son karabataklar var işte iç denizde yaşayan. Ha. O yüzden doğa çıktığın zaman kapının önünde her yerde. Her yerde. Kendimiz doğanın parçası öyle. Onu görmek ve kabullenmek ve illa da kırsala gidip de arazim olsun, ben ekip biçeyim dememek. Nerede olursan olsun, hani ayak izini ha. azaltmaya çalışmak gibi bir rotaya oturdu bakış açım. ...öyle olunca da onun arkasından bir sürü güzel çalışma gelmeye başladı zaten. Evet, bunlardan bir tanesi de şehirde ekolojik uygulamalar atölyesi. Şimdi ben de uzun süredir buna gitmek istiyorum. Aslında 2016 yılından bu yana sürüyor değil mi? Evet. Bu düzenli olarak yapıyorsunuz. Evet. Şimdi şey çok güzel burada, doğayla uyumlu yaşamak için ilde de kırsalda yaşamaya... ...veya emekli olup bir yere yerleşeceğimiz günün gelmesini beklemeye gerek yok demişsiniz. Şehirde de doğayı keşfedip yapılabilecek çok şey var... Bunları da bu şehirde, şehirde ekolojik uygulamalar atölyesinde hem anlatıyorsunuz hem de uygulamalı olarak insanları buna dahil ediyorsunuz. Ondan biraz bahseder misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? Evet. <gülüyor> Şöyle o da şuradan çıktı. İnanç Mısırlıoğlu ve Zeynep Mataracı ile ee, inancın e, anne olduktan sonra biraz daha sağlıklı beslenme, işte hı hı. zehirsiz bir yaşam gibi bir konuya yönelmesi. Ee, Zeynep'in de aslında e, televizyon programcısı olduğu bir hikayenin sonunda onu bırakıp keçi çobanlığına doğru giden oh, arıcılık yapan Benim bir yolculuğu. Meclisim. Evet <gülüyor> sonra biz baktık ki şehirdeyiz ve birlikte bir şey yapmak istiyoruz ve hatta mümkünse en fazla etki yaratabileceğimiz yerlerde mesela işte beyaz yakalılara eğitimler yapmak istiyoruz. Hı. Şehirde oluyorsak burayı şu anda etkisini değiştirmek istiyoruz. Böyle çıktı. E, ve e, atölyenin içeriği de aslında oluştururken önce bir temelde işte şu anda dünyanın içinde bulunduğu durum ne? Hı -hı. Ama bunu böyle şey yaparak hani asıl olumsuz yere götürerek değil de bir tablo durum analizi çizmek. Sonra da bunu değiştirmek için neler yapabiliriz? İşte sağlıklı gıdaya erişmek için gıda toplulukları organize eden iyi örnekleri konuşmak. E, ZehirsizEv.com zaten var o ne demek zehirsiz ev.com anı... ne hmm. mercan ula enginin e, o hmm. da gene anne olmasıyla başlayan ya eskiden annalarımız babalarımız nasıl temizlik yapıyordu <gülüyor> diye tarifleri <gülüyor> topladığı evet aynen hmm. tarifleri topladı ve kozmetik içinde bir site işte karbonat arap sabunu glicerin falan gibi böyle hmm. e, Evde kimyasal olan ama zehirsiz olan hmm. evet onları kullanarak tarifler geliştiriyor ve altında da insanlar yorum yapıyor ben denedim şöyle oldu burası böyle oldu şimdi o var ve çok güzel kitabı da var bu arada ama hmm. ben mesela Mercan'dan dinledikten sonra bir yıl falan sonra ancak yapabilmiştim ilk yüzey temizleyicisini yani cifin yerine yapıyoruz çünkü <gülüyor> tek başıma yığın bir sürü iş yoğunluğum var sıra ona gelmiyor oysa ki gözümün önünde birisi yapsa ve ne kadar kolay olduğunu görsem evet, aynen çok daha öyle hızlı bu işe ha. girebilirim diye öyle bir mantıktan çıktı biz de atölyenin dolayısıyla ikinci kısmında bakın Aha. arkadaşlar bu çok kolay yani biz hani bunu biliyoruz ama size aslında amacımız bildiğimizi ya da şey yapmak anlatmak değil beraber deneyim paylaşmak eminim sen de bir şey biliyorsun evet. gelin birlikte deneyelim hani bir buradan en azından elinde ufak bir cifin miktarını alıp örnek olarak ayrılırsan evde onu denersin. Belki senin de yapma sürecin daha hızlanır. Bir de şey çok hoşuma gitti bu ket. Yani siz bunları deniyorsunuz. Ondan sonra bir platform gibi bunu tartışıyorsunuz. Evet. Ben şunu ekledim daha iyi oldu. Şunu azalttım Aynen. da. Yani burada çok böyle organik et, bir öğrenme süreci de. var aslında. Evet. Yani sosyal öğrenme süreci var. Evet. Aynen öyle. Beraber öğreniyoruz. Yani Atölyeye gelenlerle beraber öğreniyoruz aslında. Hani sadece ha. aslında amaç motive etmek. Yani buradayız motive etmek. Hani Evet. E, ufak bir tohumu evet. mesela yediğimiz çoğu şeyin tohum olduğunun farkında olmak ve yani bir dik bak gör mesela hani insana kafasına yetişiyor? bir sürü soru evet. oluyor evet. Ve diyorum ki ben geçen gün çemen tohumu diktim çıkmadı bir de sen şunu dene farkında mısın mesela susam yediğin yemeğe koydun susam da bir tohum falan oradan evet. çıkarken herkes böyle bir kafasında aa ben de yapabilirim aslında kolay galiba <gülüyor> diye yani öyle bir şeyle ayrılsa bizim için başarı sayılır yani çok güzel şimdi bu özellikle kişisel bakım ürünlerinde makyaj malzemelerinde temizlik ürünlerinde evdeki Thank <laughs> you hatta yediğimiz ürünlerde bile işte bir turşu olsun veya işte ne bileyim yoğurt olsun bunların içinde hep böyle kimyasallar var ve bunlar doğayı kirleten aynı zamanda bedenlerimizi de kirleten <gülüyor> şeyler. Şimdi tabii doğa dediğimiz zaman en önemli bileşenlerinden bir tanesi de su. Siz şimdi bu mümkün mertebe içinde hiç kimyasal madde bulunmayan ve doğal malzemelerle yapılan bu ürünleri yaygın hale getirdikçe aslında su varlıklarını da korumuş oluyorsunuz. Ben bu yönüyle çok ilgilendim mesela. Evet zaten atölyenin amacı bu arada şu çok kolay oluyor birçok kişi için ee, sadece tarif almak ve onu evet, istemek evet. gibi bir refleksimiz var Bana peynir yapmayı öğret diyor ama Ben Hı -hı. de birazcık böyle şey yapıyorum Ama sana neden peynir yapman gerektiğini de anlatmak isterim evet, O yüzden evet. atölyenin başında işte Azot ve fosfor dengesini Bunun nasıl do ıı, bozulduğunu Hı -hı. Ve işte kullandığımız şampuanın Fosfora olan etkisi yani Fosfor dengesine olan etkisini de anlatıp Üstüne bir de şeyi anlatınca Neden hani bu şampuan yerine başka ne yapabiliriz ya Kimyasal evet. olsun ama Hı -hı. Zarar vermesini de anlatınca O zaman hepsi bir bütün olarak oturuyor Yani böyle ee, hı hı. şunu yap bunu yapma gibi reçeteler vermekten ziyade bütün resmi çizmek e, evet. oturmasını hı. çok daha kolaylaştırıyor. O yüzden dediğin gibi biz orada hani su döngüsünü de konuşuyoruz. Evet, Ve tamam. bu su e, döngüsünü tarzanın, kirletmemenin yolları bunlar. Yani birey olarak. Evet. Evet, bunu bağlayarak anlatıyoruz. Sadece işte hani daha şu an trend olduğu için deterjanı yapmaya çalışmak değil bunun arka Hı -hı. planında olan kısmı bilmek e ve eğer yani yapamıyorsan bilmek ya da deterjanı yapamıyorsan da yerine ne gelebilir alternatifleri nedir kendine de biraz şefkatli olarak en Hı -hı. amacımız da bir yandan da o bu tempoya hangisi uygun onu da şey yaparak böyle koruyarak. İlle de yapmak güzel. zorunda değilsin ama farkında olsak güzel olur Ya zaten hani bir anda olmuyor bu değişim Tabii. Önce bir ikna olmamız gerekiyor Önce neye mal olduğunu Yani yaptığımız her eylemin aslında bir ekolojik maliyeti var sorumluluğunu Bunu anlamış almak. oluyoruz ve sorumluluğunu alıyoruz evet. Ve değiştirebileceğimize inanmak evet. Ve bir değişimin parçası olmak Yani yaratmak istediğimiz değişimin parçası olduğumuz bir atölye olduğu için benim çok hoşuma evet, gitti En güzel kısa zamanda oluyor. da ben de gelmek evet. istiyorum bu geçim <gülüyor> evet şimdi bir şarkıyla ara verelim ondan sonra devam edeceğiz tamam. yine sudan bahsetmeye Bertuğ Cemil'den dinliyoruz Yağmur Yaşam, büyük kavgalar küçük şeyler için, arsız ayaklar altında alıntı, kırılgan naif elleri. Kim ileri ...Bertuğu Cemil'den dinledik, sudan gelen de... ...Yağmur adlı şarkıyı... ...aslında bugün... ...ikinci bölümde yağmurdan da bahsederiz... ...diye düşünmüştük Buket'le... ...Buket atlı konuğum biliyorsunuz... ...Permakültür'den birazcık bahsetmeye başlayalım... Birinci bölümde biraz şehirde ekolojik uygulamalar atölyesinden bahsetti ve su varlıklarımızı aslında korumanın bir yöntemi olarak doğal malzemelerden kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, zehirsiz temizlik, zehirsiz evet. temizlik yapmaktan Hı -hı. bahsetti. Şimdi şey de çok önemli tabii yani hem sularımızı kirletmeyeceğiz mümkün mertebe hem de daha az kullanıp tasarruflu kullanıp daha az kirlenmesine yine dolaylı olarak neden olacağız. Biraz bu permakültürdeki su kullanımından bahsetsek Buket ama önce şunu sormak istiyorum. Permakültür ne demek? <gülüyor> Nedir bu permakültür? <gülüyor> Hep duyuyoruz ne anlama geliyor biraz açıklarsan. <gülüyor> evet benim de yolum geçen sene kesişti aslında permakültürle. E, permakültür Araştırmaları Enstitüsü'nden eğitim aldım. E, Mustafa Fatih Bakır ve Iraz Candaş'tan. E, onlardan uzun sertifika programını aldım. Öncesinde de Iraz'dan permakültüre giriş iki günlük olan bir programı almıştım. Hı. Ee, şöyle Avustralya'da Bill Mollison'un aslında başlattığı geçmişten gelen doğayla beraber e, üretim yapabilme bilgisini biraz daha sistematik ve interdisipliner hale getirilmiş ha, versiyonu ya gibi düşünebiliriz. De edilmiş yani. biraz daha, bizim daha anlayıp çabuk harekete geçebileceğimiz bir hali. E, o yüzden anlattığı şeyler aslında çok da acayip yeni olan şeyler değil ama Aha. bizim anlamamız daha kolay olan bir hale getirilmiş şeyler. Evet. E, kelime anlamı olarak baktığınızda da permanent culture yani kalıcı kültür gibi. E, temelde de anlatmaya çalıştığı şey şu. Dünyanın hali belli. E, bunu biz yaptıysak biz düzeltebiliriz insanlar olarak Aha. ve dünyada yaşamaya dünyanın sonu geliyor gelmiyor bunu çok bilmiyoruz. Çünkü beş kez dünya yok oluşa yaklaştı ama geri geldi sonra. Evet. E, Canlılık devam etti. Ama asıl soru biz insanlar olarak devam edebilecek miyiz bu dünyada? Hmm. Devam etmek istiyorsak da İnsanlı, insan türü yani devam Aynen insan türü mi? devam etmek istiyorsa da o zaman bir şeyler yapması lazım. Yani olumluya giden, harekete geçiren bir disiplin. Ee, sürdürülebilir hatta onarıcı çünkü şu andaki hali sürdürmek gene bizi kurtarmaz. Çok doğru. Onarmak <gülüyor> lazım. Onarıcı e, ve etik temelli olan, belli bir etik e, koruduğu etik olan yaşam veya sistem tasarım bilimi diye geçiyor termokültür. Hı hı. Tasarım dememizin sebebi de şu öğeler arasındaki ilişkileri tasarlıyorsunuz. Bu öğe senin odanın içindeki şeyler de olabilir. Senin arazindekilerde de olabilir. Ee, bunları tasarlıyorsun. Bilim dememizin sebebi de aslında e, güvenebileceğin kalıpları keşfedip onları kullanıyorsun. Şimdi... Bu şeyle bakış açısıyla amacımız eğer onarıcı bir yaşam tasarlamaksa, e, tabii ki su ve toprak en önemli iki kısmı bu yaşam evet. tasarımının. Hı -hı. E, su içinde genelde şey denir permakültürde, hep gökyüzüne bakın. Hı -hı. Yani kuyu kazmak, işte arazi alırken en çok dikkat edilen aşağıdan bir yola yakın mı, işte suyu var mı, elektrik gelmiş mi falan Hı -hı. gibi. E, ama permakültür çok çorak olan yerlerde bile arazinin iyileştirilmesi ve onarılması için kullanılan bir metot. Evet. Ee, ve hani su toplamanız gerekiyorsa da gökyüzüne bakın mümkünse gökyüzünden suyu kullanın yer altındaki suyu kullanmayın çünkü yer altındaki su hem kısıtlı hem de su döngüsünü bozan bir şey o yüzden evet. yağmuru hı. tam da şarkıda olduğu evet. gibi ben de çok severim bu arada şarkıyı <gülüyor> <Çok sevindim. gülüyor> evet, o su, suyu to toplamak ve su hasadı yapabilmek hı hı. Ee, yağmur hasadı yapmak aynen hı hı. yağmur hasadı yapabilmek şeylerden bir tanesi ee, yapılan işlemlerden bir tanesi ee, bu arada peyzaj araştırmaları derneğinin çok güzel bir rehberi var. Evet onu ben de biliyorum. Hatta aynen. konuk etmiştik onları evet, daha önceki bir programımızda. Evet. Ee, yani şeyde dünyada da çok güzel su hasadı örnekleri var. Kokopelli şehirde ekibi de e, onlar da e, ebeveynler ve çocuklar için ekolojik öğrenme merkezi kurdular. Daha yeni mesela su hasadı e, hmm. yaptılar. Böyle variller koyup e, tepedeki şeyi, suyu toplayıp bahçelerini sulayabilmek için. Yani çatıdan da toplayabiliyoruz. Çatıdan diyoruz. toplama Arazimizin olmasına da gerek yok. Yine senin dediğin geliyor iş yani şehirde de, şehirde aynen, de aynı şeyi evet. yapabiliriz çatılardan toplayabiliriz aynen değil mi? öyle birisi bu yani su hasadı yağmur hasadı bir diğeri e, ağaçların suyu Kullanabilmesi ve çekebilmesi için su hendekleri kazabiliyor olmak hmm. ve mümkün olduğunca toprağa suyun gitmesini sağlamak. Çünkü suyun toprakta tutulması, o kapasitenin artırılması bitkilerin de beslenmesi anlamına geliyor. Toprak hmm. kalitesinin artması, topraktaki organik madde miktarının artması, hatta toprakta karbon tutulması anlamına geliyor. Evet, toprakta karbon değişikliği tutulması için de da çok aynen, önemli bir değişikliği şey. değişikliği için en önemli şeylerden bir tanesi karbondioksiti böylece atmosferden çekip toprağa bağlamış oluyorsun. Geçen evet. hafta sonu da Anadolu Meraları ekibinin düzenlediği işte bütüncül yönetim e, eğitiminde beraberdik. Bütüncül yönetime giriş. Hı. Onların da mesela yapmaya çalıştığı şey onarıcı tarım. Yani tarım tarım yaparak doğayı onarmaya çalışmak. Bu su döngüsünü iyileştirmek. Bizim yaptığımız hasarları onarıyoruz. Tabii aslında evet. doğa kendi başına mükemmel bir şekilde Tabii. işliyor. Evet. Hı -hı. Şu anda var olan hali onarım eski haline getirmeye çalışmak. Su döngüsünü topraktaki su tutulmasını artırmaya çalışmak. Eğer toprağın üstünde mesela ormanda hiçbir zaman açık şey göremezsiniz. Çıplak toprak göremezsiniz. Çıplak toprak yoktur. Evet. Onu mesela taklit ederek malç dediğimiz şeyi yapıp üstünü kapatmaya Hı -hı. çalışıyoruz ki toprakta su tutumu artsın evet. gibi. Dolayısıyla ise permakültürün öğrendiği yer orman. Olgunlaşmış olan bir orman ve onun e, yaşama şekli. Evet. E, ve bunu benzerine taklit ederek yapmaya çalışıyoruz. Ya aslında. Bir şey söylemek Hı. istiyorum. Burada çok önemli bir bilgi e, buldum dün. Hı -hı. Şey diyor topraktaki organik Hı -hı. madde yüzde birden sadece yüzde ikiye çıksa bile sulama ihtiyacı yüzde yetmiş azalıyor diyor. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Evet muhteşem değil mi? O kadar evet. fazla suyun... E, şeye, sulamaya gittiği bir zamanda şu anda Hı -hı. bu çok büyük bir şey. Yani sü sürekli aslında şey Fukuoka'nın e, doğal tarımı savunan Fukuoka'nın çok güzel bir cümlesi var. Bugün gelirken de bir arkadaşımla onu konuşuyorduk. Permakültürün yapmaya çalıştığı şey araziyle karete yapmak değil araziyle <gülüyor> ayikido yapmak. Birbirinden zıt olan güçleri uyumlu bir, şekilde yani. uyumlu bir şekilde kullanarak arazinizi sizinle savaşan, sizi kan, der, kan ter döküp de Allah'ım gene olmadı diye ağlatan Doğayı bir dinlemek çıkıp, gerekiyor çıkıp aynen Hı. İkido ile güçlerinizi birleştirmeniz ve çok az sulamayla sana bereketli şeyler ürünler veren, senin de onu e, organik maddeyi artırıp iyileştirdiğin, toprağın altındaki yaşamı iyileştirdiğin bir şeye ulaştırmak. Yani. Evet kesinlikle. Bu kez şimdi sen bunları anlatırken ben böyle İstanbul'da hep tam tersini gördüğümüz için aradaki <gülüyor> muazzam şeye bakıyorum böyle kontrasta. Şimdi mesela bizim mahallede yeni Hı. bir gelişme olduğu şeyden bahsediyorum. Kurtuluşta Bozkurt Mahallesi. Hı. Orada işte böyle altyapıyı değiştiriyorlar. Yağmur, suları rahatlıkla aksın diye bir şeyler yapıyorlar. Değişiklikler yapıyorlar. Tamam çok güzel ama maalesef bizim oralarda Arnavut kaldırımı şeklinde Hı. o granit taşlarla Hı. döşeli olduğu halde. Şimdi üzerine asfalt dökmeye başladılar. Biz Hı. de mahalleliler olarak buna karşı böyle Hı. ne yapabiliriz falan. Hı. Çünkü... E, tanıdığım herkes o hı hı. Arnavut kaldırımlarının orada kalmasını istiyor yani o granit taşlar hı hı. ama işçiliği yüksek efendim işte hı hı. daha pahalıya geliyor falan bahanesiyle hı hı. yapılmayacak gibi görünüyor da biz bunun için bir hı. mücadele edeceğiz çok önemli çünkü bir yağmur yağıyor etrafı seller götürüyor hı hı. yani toprakla suyun buluşabilmesi ve Aynen. o suyun orada tutulması, tutulması lazım erozyona yol açmadan de kanalizasyon Aynen. ki kanalizasyonla yağmur sularının denize atılması kadar büyük bir Değişik kayıp bir şey. yok yani Değişik o da şey. galiba Amerika'da Brad Lynch'in tasarladığı bir şey var internetten bakılabilir mesela otoparkta öyle bir su tutma şeklinde tasarlamış ki şehirdeki otoparkı hı. o bölgenin suyunu şey yapıyor kullanıyor o şekilde yani bölgeye su sağlıyor otopark dediğin şey yani illa da hani Beton da olabilir ama onu öyle bir tasarlayabilirsin ki o suyu tutabilirsin gene. Bu ya çok şüphesiz güzel bakış beton tutun. da olabilir Olsun ama. değil de hani. <gülüyor> sistemi, dikkat edelim Aynen sistemi tasarlamak çok önemli. Yani evet, kastettiğim o e, her şeyin tabii, içerisinde aynen, aynen. E, evet. mutlaka suyu tutabilecek şekilde bakabiliyor olmak çok önemli. Çünkü hayat yani. Aynen. Şimdi şey e, öyle bir tasarım yapmalıyız ki az önce söylediğin gibi doğayla uyumlu bir şekilde Hı -hı. olması lazım. Hı -hı. Aslında her şeyin cevabı doğada. Daha Bak. çok bitkilendirme gerekiyor toprak üzerinde işte malç dediğimiz hı hı. yani toprağın çıplak kalmaması gerekiyor ve her şeyden önce dediğin gibi gökyüzüne bakmamız gerekiyor yeraltı su varlıklarını değil de çünkü onlar bizim aslında gözümüz gibi bakmamız gereken ve korumamız gereken çok ekstrem şartlarda hı hı. kullanmamız gereken kaynaklar yağmur hasadığı ve aynı zamanda gri su ondan da bahsetmek çok güzel olurdu ama çok az zamanımız var. Belki şöyle çok azıcık bahsedebiliriz. Çok kısa yarım dakika. söyleyeyim gri su dediğimiz şey evden çıkan mutfaktan lavabodan çıkan yani fosatik dışındaki su. Ben hmm. kısaca evde ne yaptığımı söyleyeyim. Hmm. Biyolojik arıtmayla küçük, büyük veya küçük ölçek çiftlikte bakterileri kullanarak da su arıtılabilir ama ben evde onu yapamadığım için mesela lavabonun içine bir kap koyuyorum fazla hmm. olan suyu alıyorum sonra sifon gibi kullanıyorum tuvaletten. Yani hmm. bu, bu bile. var. Evet Ha, hmm. Ne kadar çok su kullandım fark ettim bu sayede. Kesinlikle ee, %50'si galiba gri su olarak evlerdeki evet. su kullanın %50'si gri su oluyor. Evet yani. hatta Kanada'da galiba eğer bu kullanım sistemi yoksa yeni yapılan evlerde ev yapılmasına izin verilmiyor mesela. Evet aslında öyle olması lazım. Türkiye'de de hani bunun hem böyle e, ekonomik olarak teşvik edilmesi gerekiyor. Bireylerin şeyine kalmaması gerekiyor. İnsiyet. Hem yeni binalarda hem de eski binalarda çok daha böyle ucuz ve senin yaptığın gibi hani pratik yöntemler kullanılarak. Gri suyun da şeye kanalizasyona karışmasını engelleyebiliriz. Yani denizlere gidiyor dedik sadece denize de gitmiyor. O yağmur suyu tertemiz Hı -hı. yağmur suyu ve az kirlenmiş gri su. Aynı zamanda bunlar önce e, atık su arıtma tesislerine gidiyor. Ve orada bir sürü Hı -hı. kimyasal Hı -hı. madde kullanılıyor. Bunları arıtmak için elektrik kullanılıyor. iş gücü demek aynı Hı -hı. zamanda. Yani onların üzerindeki bu atık su arıtma tesislerinin üzerindeki yükü yarı yarıya azaltabilecekken biz böyle tasarım hataları yaparak Hı -hı. Buket senin de dediğin gibi maalesef çok büyük kaynağı şey, harcıyoruz. Harcıyoruz, heba Hı -hı. ediyoruz Hı -hı. diyelim. Hı -hı. Evet aslında konuşulacak çok şey var ama zamanımız çoktan bitti bizim. Çok teşekkür ediyorum Buket ilk programımda bana konuk olduğun için, iadeyi ziyaretin için. Evet. Ben e teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. <gülüyor> evet sudan gelende bu haftalık bu kadar diyelim. iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.